Kesildiğiyle arkadaşlar hemen tamam ee, Orta Çağ'da işte Avrupa ve Doğu kültürüyle Doğu Akdeniz kültürüyle e, çok böyle parlak bir dönem geçirdiklerini Yahudilerin biliyoruz Müslümanlarla bir arada e, ilim ve kültür hayatına katkıda bulundular Müslümanlar tarafından e, şey e, müsamaha ile müsamaha ile karşılanmışken Hristiyanların düşmanlığı düşmanlığıyla karşılaştılar. Hristiyan dünya aslında bugün Hristiyanlar ve Yahudiler birbirlerinden hiç hoşlanmazlar, günahlarını vermezler ve Müslümanı tercih ederler bir diğerine. Ee, özellikle Orta Çağ'da Avrupa'nın her yerinde baskı ve e, zulme uğruyorlar. Bu zirvesini Nazi döneminde Holokos denen şeyle buluyor biliyorsunuz. Demin bahsettiğim Orta Çağ e, Yahudilerinden mesela Musa İbn-i Meymun, 13 maddelik bir iman formülasyonu geliştiriyor. Bugün de Ortodoks Yahudiler tarafından kullanılıyor. İşte bizimki, bizim Armenyumuz gibi baştan verilen bir şey yok Yahudilikte ve Hristiyanlıkta. Zamanla gelişmiş. Tam Musa İbnü döneminde inanç sistemi formüle edilmiş. İşte biz bu başka topraklarda yayılan e, Yahudilere diaspora Yahudileri diyoruz. Diaspora Yahudileri mesela Avrupa'da çok zor durumda yaşamışlar çünkü onlar İsa'yı öldüren hain Yahudiler olarak biliniyorlardı. Mesela İngiltereden kovulmuşlar, işte e, ölüm cezasına uğratılmışlar. Özellikle bu işte Orta Çağ e, engizisyon döneminde mesela reform döneminde Martin Luther vardır Hristiyanlıkta göreceğiz çok ciddi e, Yahudilik düşmanıdır e, Rusya'da mesela zorluk çektiklerini biliyoruz ama daha sonra Polonya gibi Rusya topraklarında e, çok fazla Yahudi olacak ve bunlar Siyonist hareketin çok büyük destekçisi olacak Siyonist hareket aslında Avrupa'da şekillenecek e, Theodor Herz İngiltere'de mesela bunun planlarını adımlarını atmıştı en önemli diaspora da, e, Amerika'dır. Yahudilerin çok büyük bir kısmı e, Amerika'da, Avrupa'dadır şu anda. Aslında e, Kudüs ve çevresinde, İsrail'de olanlar daha az sayıdadır. E, aşk Yahudilik, işte bu Doğu Avrupa Yahudiliği... E, Mesela Polonyalılar falan çok fazla gelmiştir İsrail'e. Seferatlar o kadar e, tercih etmezler. Mesela Orta Çağ demişken Seferat e, Yahudilerinden Hollanda'ya gidip yerleşen Spinoza var mesela. Çok önemli bir filozof. E, Spinoza Yahudiydi. E, böyle figürler ortaya çıkmış. Osmanlılar döneminde biliyorsunuz İzmir'de Sabatay Sevi çıkmış. Böyle Mesiyanik hareketler yani Mesihçi öğretiler ortaya çıkmış. Dolayısıyla Yahudiler önemli figürlermiş. Daha sonra işte 19. yüzyılda e, Siyonizm düşüncesinin kök, köklerinin atıldığı da biliyoruz. İşte Abdülhamit Han döneminde Filistin toprakları ile ilgili ideallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Takip 1948'de İsrail devletini e, işte kendilerine göre kurana kadar o dönemde çok büyük işte üzerine çokça yazılmış, çokça şey söylenmiş Holokost e, şey şey geliyor. Ee, Holokost dönemi başlıyor. Ve Yahudiler sürekli e, işkence gördüklerinden, baskı altında tutulduklarından e, bahsediyorlar. Ve Holokost üzerine, Siyonizm üzerine bu öğretilerini kuruyorlar. E, ama şimdi Yahudilerin hepsi aynı e, görüştedir diyemeyiz. laikler var. Ortodoks olup yani kurallara sonuna kadar bağlı olup e, bütün dini kuralları uygulayıp Yine de siyonizme karşı olanlar, Yahudiliğin politik bir şey olmadığını söyleyenler var, e, hala işte seferatlar, aşkenaziler e, farklı kültürel özellikler sergiliyorlar. E, i̇badetlerde gevşemeler var, öyle ki yani sünnet kadar önemli mesela Yahudi ritüellerini uygulamayan Yahudiler bile var. Bunun yanında çok dindar, çok e, kurallara bağlı e, Yahudiler var. Şimdi e, şu kitap sayısı ile ilgili konuşacağız, e, ama şöyle özetleyelim, Biz e, Kerem diyarında yani Har, Ur şehri var, Harran'daki Harran'da mı acaba yoksa daha e, aşağıda daha güneyde bir şehir mi? Bu tartışmalı ama Hazreti İbrahim'in Ur şehrinden çıkıp Kenan diyarına geldiğini. Daha sonra e, Hatta işte Hz. Hacer'i Hicaz Yarımadası'na bıraktığını biliyoruz. E, İshak oğlu İshak soyundan İsrail oğullarının e, or, ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. Daha sonra işte Yakup ve oğullarıyla Mısır dönemi başlıyor. Mısır'da Hz. Musa çok önemli bir lider figür olarak ortaya çıkıyor. Onları Mısır esaretinden kurtarıp vaat edilmiş topraklara ulaştırmaya çalışıyor. Yolda on emri alıyor, tabletleri alıyor, arada Yahudiler birçok imtihandan geçiyor, gerçek inanç, imandan uzaklaşıyorlar, Rab tarafından imtihan ediliyorlar, Yeşil tarafından var edilmiş topraklara geliyorlar, kabileler ayrılıyor, i̇şte Hz. Davut ve oğlu Süleyman döneminde güneydeki krallık kuruluyor, kuzeydekiler Asurlular, güneydekiler Babililer tarafından sürgün ediliyor, Sürgünden dönenler ikinci mabeti yapıyor. İkinci mabet 70 yılında Romalılar tarafından yıkılana kadar ayakta kalıyor. Romalılar tarafından yıkıldıktan sonra da mabet dönemi sona eriyor. Artık bundan sonra mabet yok, din adamları yok, sözlü öğretiyi yazıya geçirme, bunu yorumlama, farklı yorumlar üzerinden farklı okullar geliştirme dönemine başlıyoruz. Orta çağda artık rabaylar, rabbiler kutsal kitabı okuyup yorumlayanlar önem kazanmış. Onların dedikleri dedik olmuş. Yani onlara itiraz edilmemeye başlanmış. Ee, ama farklı kültürlerde yaşayan Yahudiler, Sefratlar, Ashkenaziler gibi farklı özellikler e, barındırmışlar. Farklı özellikleri yansıtmışlar. Avrupa'ya, Amerika'ya açılmışlar. Burada işte Hristiyanlar tarafından takibata uğramışlar. Arada aslında böyle mistik hareketler de ortaya çıkmış. Mesela Yuda Halevi'nin Kabala öğretisi çok ilgi çeker. Aranızda duyanlar, bilenler vardır. Böyle harflerin bizdeki evcet hesabı gibi arkalarında başka gizli anlamlarının olduğuna inanan böyle mistik, metafizik gruplar var. Bunlar da bu Yahudiliğin tabiri caizse ruhsuz diyebileceğimiz, hukuğu ön plana çıkaran, somut tarafında eksik kalan, kalbi, işte ruhi tarafı arayan Yahudiler. Yine de bu grupların varlığına rağmen Yahudilik, milliyet, ırk, seçilmiş kavim, e, Tanrı'dan, e, Tanrı ile ahitleşen, vaat alan e, Yahudi ırkının dini olarak bilinir, Yahudi anneden doğan Yahudidir. Diğerleri mesela çok aşağı seviyededirler. E, bu yüzden e, böyle bir yapı sergiliyor. Şimdi Onur Bey demiş ki Tevrat 38 kitap, Zebur 1 kitap, Etti 39. İncil 27 kitap 66. Benim 39 artı 27 mi oluyor? Evet, tutturdum. <gülüyor> Tam hatırlayamasam da tutturdum. Yahudi ve Arap diasporasının coğrafi keşiflerle aynı döneme renk gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? O dönem zaten Böyle herkesin her tarafa yayıldığı bir dönem olmuş değil mi? Sanki inci taneleri gibi. Şimdi böyle basit, kolaycı genellemeler yapmak istemiyorum. Çok aslında güzel şeyler vardı o söbürge dönemiyle ilgili. Tekrar hepsine dönüp bakmak lazım güzel bir soru hepimizin aklında olsun nasıl geçen hafta mani ve Zerdüşt peygamber miydi Müslüman yazarlar tarafından diye konuşmuştuk ya bu da hepimiz bunu düşünelim o zaman hepimizin ödevi olsun ee, dediğim gibi biz bir alana yoğunlaşınca böyle detayları unutuyoruz ve ben şimdi Hristiyanlığı anlatıyorum sınıfta Burada hani sizinle Yahudiliğe geri dönmüş oluyorum. Tekrardan benim burada çok notum vardı ama araya girmek istemedim diye şey yapmadım. Salime Leyla Gürkan'ın Yahudilik kitabını tavsiye ederim. Hem dili hem bilgileri açısından. Bir de bir şey diyeceğim. E, düşünelim konuşalım dedik. Ta ilk hafta birisi bana hocam sınavda çıktı. İbadiler gönostik bir grup mudur diye sordu. Ben onu İsmaililer şeklinde anladım. Şii grup şeklinde anladım. Evet dedim ama bilmediğimi de söyledim. Sadece bana öyle geliyor dedim. İbadiler hukuki tarafı ön plana çıkaran grup. İsmaililer bu Şii grubu gnostik sayılabilir. Metafiziği böyle ruh alemini önemserler. Halbuki ibadiler lütfen mezhepler tarihi kitaplarına bakın. Ya da uzmanlarına sorun. Daha böyle hukuka, metne, harfe bağlı gruplar. Yani gnostik, böyle mistik irfani bilgiye önemseyen bir grup değillermiş. Onu da hatırlatalım. Yanlış bir şey kalmasın. Eski ahitte pardon kutsal kitap Eşittir Eski ahit artı yeni ahit. Yeni ahitte 38 kitap artı 1 kitap mesmurlar var 39. İncil'lerde 27 kitap ama protestan kilisesi baş, başka bir e, sayı çıkarıyor. Katolik kilisesi başka bir sayı çıkarıyor. Yine de bugün çoğunluk bizim Fener tarafından temsil edilen Ortodoks Dünya ile Vatikan tarafından temsil edilen Roma Kilisesi e, Katolik Kilise aynı kutsal kitabı. Şu elimizde tuttuğumuz kutsal kitabı okuyor. Ama bunların Türkiye'deki tercümelerini protestanlar yap, yapıyor. Misyoner protestanlar. Türkçe tercümelerinde problemler var. İlgisini çekenler İbra, yani özel ilgi duyanlar İbraniçe ve Grekçe öğrenmeli. E, bizim gibi ilahiyatçılarda Arapçasına başvurabilirler. Tavsiye ederim. Daha zevkli oluyor Arapçasından okumak. Haftaya Yahudi e, Eee bu kitaplarına derin derin gireceğiz. Şimdi böyle Tora dedik, Talmud dedik ama anlatmadık ne olduğunu. Sanırım ibadetlerinden bahsedeceğiz. Ee, Yahudilik bu şekilde bitiyor. Çünkü Holokost, Siyonizm bunlar çok siyasi şeyler. Sosyoloji de bunu ilgili bunu anlatıyor. Politika da bunu anlatıyor. Ondan sonra Hristiyanlığa başlayacağız. O daha detaylı. Ee, benim de uzmanlık alanım. İnşallah daha hani detaylı sorular alabilirim sizden. Şimdi 8'e geliyor saatimiz. Zaten arada sorularınızı sordunuz. E, müsaadenizle bitireyim mi? Ben çok önemli, çok acil bir şey yazmak isteyen var mı? Siz, sizler de sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz inşallah. Tamam Bu şeyi düşünelim. Onur Bey'e mi sormuştu? Ee, bu Orta Çağ'da bir şeyler oldu, herkes bir tarafa gittik, coğrafi keşifler, işte felsefede düşünce de ilerleme, ne oldu acaba o dönemde? Ya da biz mi öyle yazıyoruz? Tarih sonuçta bir kurgu, tarihçiler yazıyor, İşte bu Orta Çağ isimlendirmesini yapanlar tarihçiler. Acaba biz mi böyle anlatmak istiyoruz? Tarih yazımı kitaplarını tavsiye ederim. Ee, Şimdi aklıma gelmedi tarihi vakfı yurt yayınlarından falan vardı. Özellikle Yahudilik demek zaten tarih demek o aklımızda olsun. Olanlar kitap tam baksınlar e, haftaya da sorularımızı biriktirmiş oluruz. Teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.